Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bazı şarkıların herkeste kötü anıları vardır. Bu şarkının bizdeki kötü anısı hiç kimsenin kötü anısına benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Laboratuvar VTR'si diye geçer bu şarkı sevgili dinleyiciler. Ya, Umarım sizin hayatınıza iyi. güzellikler katmıştır sadece. İnşallah sizde böyle travmalar yaşamadığınız şarkılarla karşılaştınız. Karşılaşın, karşılaştırsınlar. Ne güzel, eğlenceli bir şarkı gibi görünüyor. Evet ama, evet ama işte herkesteki <gülüyor> bir olmuyor. Şarkıyla bir vetere çekince ne kadar acı bir anı. Evet. Üstünden tamı tamına 10 senin geçmesine rağmen bugün dün gibi hatırlamaktayız. Maalesef, maalesef, maalesef, maalesef. Bir maalesef de kalıt ben dün gece saat 12'de bir gol sesleri duydum. Gol sesleri duyman. Başka gollü yani. Çok doğal, çok doğal. Ama yırtılan ee, bir gol sesleri duydum. Vallahi çok iyi gidiyordu. Bir ara İki defa duydum bir de. 3 defa duymanda da olası çünkü 3-2 yendi Galatasaray. Ee, Hadi canım. Hatta bir ara 3-1 öndeydi. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-1 öne geçti. İşte son dakikalarda bir gol daha. 1-0'dan 3-1'e çevirdi. 1-0'dan 3-1'e çevirdi. Neden 5-1 olmasın diye düşündüğümüz dakikalarda da 3-2 oldu ve maalesef aslanlar gibi veda etti diye bugün veda gazetelerde. 3-3 olsaydı penaltılarla mı coşacaktı? Yok zaten ilk maçta 3-0 yenildiğimiz evet, için. Hayır yani 3-0 yenseydik. 3-0 yenseydik uzatmalar. Uzatmalar penaltılar, falan, penaltılar falan, falanlar, falanlar falan. filanlar. Yani işte insan gerçekten. Ne yapalım geçmiş olsun. Geçmiş olsun ama çok güzel yani özellikle ikinci yarısından bahsedecek olursak maçın hakikaten. Ee, bir heyecan bir şey bir gol coşkusu goller çok güzeldi zaten ben bir ara gazeteye baktım arena yıkan gol diye bir şey gördüm hiç açmaya cesaret edemedim De, ilk dakikalarda gol yiyince o yediğimiz goller Ronaldo'nun attığı golden bahsediyorlar Ronaldo'yı getirmiş getirmişler ya Ra vallahi vallahi canım. o yetmezmiş gibi o, o, pislik yapmışlar piyuan benzin falan hepsini topladı adam toplayıp gelmişler resmen resmen skandal olsun güzel şık bir veda oldu. Şık bir veda oldu ama işte ilk maçtaki penaltımız verilmiş olsaydı Burak'a yapılan efendime söyleyeyim falanlar filanlar şansımız biraz yaver gitseydi bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Şansımız olurdu. yaver gitseydi hakkımızla almış olacaktık yani çünkü öyle sadece falan filan değilim bir galibiyetimiz de var. O elleri yemeyeydik. E, vallahi çok güzel bir de iki dakikada iki gol attı üst üste Galatasaray. Evet işte ben orada... bağırıştan biliyorum. işte hakikaten o son bağırış bana ait olabilir. Çünkü orada kendimi kaptırmışsın öküz gibi böürdüm çok yasa. mı seyredin sen bu Yok normal bildiğin normal şey veriyordu. D Smart vermiyordu. Normal, -smart, normal. Şip, şip, şipresiz şifresiz veriliyordu. Ondan sonracığıma ne diyelim sen seyretmedin. Niye seyretmedin? Uyumuz. Uyumuzsun, Salonda uyumuzsun. Tam o geçiş döneminde şeyleri duydum. Barışmalar duydum Barışmalar falan. Keşke barışmayla uyansaydım. Ne oldu? Başımayla bir bir tadın kaçtı. Ne, orada bacaklı falan fotoğrafı görünce... Bacak mi? fotoğrafı görünce hakikaten... Ama o... tepesinde de Serdar Ortaç'ı görünce bir garip oldu. Ee, Valla Serdar Ortaç var, Kerem Can var. Üstelik de aynı fotoğrafta. Ben o haberi şöyle pas geçmek istiyorum. Ee... E, aynı kızıma aşık olmuşlar. Ha, yok. Farklı haberlermiş. Sanki aynı haberdeymiş gibi çıkınca dedim... Bu haber bana fazla gelir yani... Hem Kerem Can var içinde Serdar Ortaç var, Chloe Logan diye bir hanfendi var senin bacak bacak sahibinden bahsediyorum. Serdar Ortaç'ın nişanlısı mı yoksa o? Ee, bakayım şöyle bir şey ee, evet. Serdar Ortaç'ın e... piyade değil. Baca. evet evet onun evlenecek her fırsatta evlenece evlenmek istediğini söyleyen Serdar Ortaç. E, falan filan e, Öyle şeylerden bahsediliyor Bakalım şöyle onu bir kenara koyalım İş Türkiye'de kasmayın diyen bir kuruluş yok mu ya Kasmayın diye mi ha, Serdar Bey kasmayın Türk kasma yani. enstitü olabilir Anlıyoruz ya. biz ne yapmaya çalıştığınızı anlıyoruz Kasmayın dersiniz rahat bırakın, rahat bırakın hiç öyle şeye gerek yok Falan filana gerek yok Bu arada akşam gazetesini çiftlemişim farkında değilim yani. Hadi ya. ya Fahir Bey akşam gazetesini Çiftler çiftler Ali Ay bugün gazetelerde <gülüyor> real ile ilgili olarak Vatan Gazetesi'nin manşeti. Ne olabilir? Realite. Yok, maalim. realite. Yok, son dönemde yalan dünyadan şöyle bir şey oldu. Ne çektin be real mi? Ne çektin be real? Ne çektin be Galatasaray 70 saniyede 2 gol atınca Real Madrid'in dadı kaçtı. 11 kişiyle savunmaya çekildi falanlar oldu falanlar. Ya yani o zaman bu şey lafı hakikaten doğru psikolojik üstünlük Galatasaray'da lafı. Yani şu anda bizi elemiş olmasına rağmen hala psikolojik üstünlük Tabii üstünlük. ki canım. Tabii ki. Tabii ki. Yani. <gülüyor> keşke yenilen, şey, e, elenen herkes Galatasaray gibi şey. Ya olsa zaten öyle. Real Madrid'i yenmiş ama bir karış suratla girmiş. Herkes gülüyormuş. Arkalarından. Ya vallahi hakikaten böyle... Psikolojik üstünlük böyle bir şey sevgi dinleyiciler. <gülüyor> Üstünlüğümüzü kurduk. Bakalım gazetelerimizde nelerimiz var falanlar filanlar. Fatih Terim'in açıklaması var mı? Fatih Terim'in sonra. açıklamasına daha işte bu akşam görürüz ya geç saatlerde oldu ya onlar ancak bugünün gazete yani bugün çıkacak gazetelere şey yapar. Yansır. Yansır. Bugünün gazetelerine yansır. Oppositeye önlem Amerika'da alınmaya başlandı. Velali hoş olsun diyeceksiniz biz zaten bu önlemi almıştık. Yürütülen kampanyalar var biliyorsun. Ondan evet, sonra obeziteyle şey az yesinler, sık yesinler. Mi? Ya bizdeki az çorba dediğimiz şey var ya. Ha yarım porsiyon. Yarım porsiyonlara. Aynen yarım porsiyonları, yeme alışkanlıklarını değiştirin diye. Bundan sonra Amerika'da da gittiğiniz zaman işte az çorba efendime söyleyeyim. Az burger efendime söyleyeyim. Bir tane de Amerikan yiyeceği söyleser ama nasıl tayla Amerikan hamburger işte. Amerikan hamburger. Tamam başka ne yiyor bu adamlar? Her şeyi. Tavuk yiyor, her şey. Her şeyi yiyor. yiyorlar. Na Amerika'nın ne olduğunu, işte kaç olduğunu anladım. Yani hemen anlıyorsun. Niye o kadar iri egeci? Büyük. Adamlar da o yani serbest rekabeti, o ne derler o ticari şeyi her alana yansıttıkları için yani sen bir yer açtın, bir hmm. tane pizza veriyorsun. Hmm. Karşısına ben yer da onun iki katını vereceğiz diye. E bu günümüzde öyle bir noktaya gelmiş ki bir ailenin bir sofraya hani oturduğunda... Olan bize oluyor yani. Dört ya, kişilik bir aile oturduğunda ortaya yemek gelir ya. He. Onu bir kişinin önüne koyuyorlardı en son. İki evet, buçuk litrelik kola bardağı olan bir ülkede. O ne? bizde iki buçuk değil bir litrelik kola bardağı var. Şişeyle vermiyorlar mesela onu tut nasıl tutacağını bile bilmiyorum yani bazı bizim nezih restoranlarda böyle şişede kola gelir ya <gülüyor> onun iki buçuk bir litrelik olduğunu ve depoit oldu yani Allah, Allah böyle içersen böyle yersen e, onlar da her şeyi bitirmek olursun. zorunda mı yani şimdi o yani iyi yemek dökülceğine kötü mide de yırılsın e, yola çıkarak anayasada yazıyor değil mi anayasada Üzüncü yazıyor madde İkinci yemek... madde silah sahibi olmaya hakkın var. Çocuk yemeği neydi İ, o? iyi, iyi yemek... yemek döküleceğine, kötü bir de diye şey var. E, ne yapacaksın? Anlayacaksın karşı mı geleceksin? Bir de Amerikan yasaları biliyorsun. Çok katı, Kat'ı iyi kurallarla çevrelenmiş. Yani onu bitireceksin. Bir de bu işte çiğdem çekirdek yerken yaşadığın şey gibi. Önünde varsa yiyorsun. Bitti, bittiğinde yetmiş oluyor sana. Keşke biraz daha olsaydı falan demiyoruz. Bunlarda da sana bir kilo potates getirirse Amerikalıların Durmasın, şöyle bir lafı var mı? Tıh diyesiye doyduk diye. O da var. O da anlıyorsun. <gülüyor> Dördüncü maddesi. Çok çok çirkin bir anayasaları var. Hep kenarları yağ yağ böyle. <gülüyor> Oktay Vay. Bey sizden bahsediyorlar. Ha, günaydın. Valla sözü sana vermek için artık hakikaten ne yapacağımızı şaşırdık. Lafı sana yani... yani... pas atamadık o yüzden en son yani artık ...günaydın demeler. Yok ben burada değildim zaten de. Ha değil miydin? Ha değildim Çık ya. Çıkmıyorsunuz gibi be stüdyosuna. Yani... Orada mısın değil karanlıklarda misin? Karanlıklarda oturuyor. Oranın elektriği de kesilmiş şey şey Oktay. Ödenmemiş abi buranın elektriği. <gülüyor> Onu mu açtırmaya... Ayrıyormuş. Süzme sayaç varmış bu tarafta. <gülüyor> ha. O yüzden şey... Yalnız e, gazeteci şu seni oranın elektriği ne kadar geldi? Gazeteci seni arıyor. <gülüyor> çiften çifter aldığım için Yani bir tane akşam gazetemiz <gülüyor> gittik diye... ...yollara düşmüş adam. Adamın bir gündemi var şu anda Fahir. Galatasaray nasıl yap ne yapacak bakalım dedim Dün bana öyle yapıyordu. O değil ya işte gündemi şu anda şey iki tane burada <gülüyor> yedi var, tane akşam göz olması lazım. Altı tane var. Hay Allah. Kasaya bakıyorum. Altı tane şey yedi tane parası var. Sayım yapmış adam sabah sabah sayım, sabah yapmış. Sabah sayım yapmış. Adamın da bütün gündemini bozduk ya. Valla çünkü bana şey diye dün sohbet konusu açtı. Ben de gene ekiki <gülüyor> diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Ne yapacak bugün Galatasaray bakacağız. Hay <gülüyor> bir de kendisi de cevap veriyor. Sen de şey diyorsun. Bakacağız artık ya bakacağız hep beraber seyredeceğiz. <gülüyor> Gazeteci değil mi? Gazetecinin gündemi. Onu yani, ayrı bir köşe yapmak bir lazım. Bir şey diyeceğim ben sabah şeyi unuttum. Ee, evden aşağıya indim. Dün eve arabayla gittiğimi. Artık yani bir adım öteye geçtim unutkanlıkta. Ben sabah onu söyleyecektim. Dün eve ya. arabayla gittiğimi unuttum ya. Taksiye bindim. Rica etsem geri dönebilir miyiz Efendilik eve döndüm bindikten sonra. Nasıl sen? Ya dün buradan üçümüz çıktık ya. Evet. Sen gittin. Haha. Sonra biz Faile aynı yere gidecektik ya. Evet. Adım. üçümüz çıkmadık da. Biz Faile aynı yere gideceğimiz için. Çünkü sen tek araba yere mı çıkacaksın? Tek araba çıktık gibi yazmışım ben. O Tretütte. Halki? Tek araba değil. Çiftler, çiftler. Çiftler, çiftler, çiftler, çıktık. çiftler çıktık. Oradan bıraktık. Cık. Ama işte kimseyi şey yapmayacaksın. Dün akşam dükkanımızda şey Taksiyede vardı. de bir hoş bir an olmuş. Valla Tüket... yüz ifade, yüz ifadesine öyle. Hiç Tek anlamadım olsun. ama sonra tabi inerken öpüştük. <gülüyor> Oracıkta öpüştük. Benim bildiğim iki tane <gülüyor> hikaye var. Seninki tabi Fahir'in hikayesi yanında zayıf kalıyor da. O ne? Adam bindi bir sokak döndürdü ondan sonra indi. Parasını da verdi. Fahir'in hikayesi İki ay verdi ondan sonra gitti diye bir hikayesi var ya. Ne o ben hatırlayamadım ya. Zannediyorum Fahir'i de hatırlayamadı. Taksi hikayesi. Bakıyor bak canım. şu anda. Vallahi ben e de bekliyorum. Emlak hikayesi var ya. Tuttu, hikaye verdim. Sonra çıktım. Tabii bir, canım. Ben de birisine bir hikaye yazdırmak <gülüyor> istiyorum. Ben sonuç olarak o iki hikayenin rekabet edeceğini düşünerek anlatmadım ki. Yani Sen <gülüyor> küçük çapta ama aynı doğrultuda. Ben kendi hikayemi anlattım. Seninki de zarardan Şöyle bir e, durumda var yalnız. Yani dün akşam telefonunu dükkanda unuttuğunu... Düşünen adam O kadar çok inana inanarak gelen adam Yeniden dükkata gelen adamı yadırgamıştım Herhalde ondan oldu ha. O yani adam dön, sen değilsin dolaştı. değil mi? Değil canım yok Adam geldi böyle bir hışımla Bir hışımla geldi gel. pe, pe, pe. Telefonum nerede dedi Nasıl ya? Ben kendi telefonumu vereyim isterseniz <gülüyor> O kadar en kendinden emin gelince yapacak başı Yapacak başı yok. Bir de gözler kırmızı falan böyle Biraz da uykusuz muydu neydi adam? Ondan sonra böyle aradılar taradılar çocuklar falan Yok telefon. Sonra bir tane küçük bir böyle telefon var, büyük telefonlardan. Lüks bir telefon. De, bir de küçük telefon var. Eski. Hı -hı. Konuşmak ve mesaj atmak için kullanıyorum bunu. Gerçek dediğim. telefon. Gerçek telefon var. Orada bir süre sonra telefon çaldı. Aa benim numaramdan aranıyor. Yani, sanki o paniğe kapılmış adam. Böyle bir soğuk alnlıkla açtı ki telefonu şey diye. Buyurun. Evet. Siz neredesiniz o benim telefonum falan diye böyle konuşuyor adam. Sanki Ondan adamın olsun. telefonundan diğer telefonunu işletmek için arıyorlarmış gibi mi davrandı? Vallahi öyle. O dünyanın en normal şeyi gibi. Sonra taksi geldi bir tane dükkanımızın önüne. Taksi de düşürmüş adam. O da aynı. Taksiye binmiş bizim dükkandan çıktıktan sonra. Ve sevgililer, şu anda taksiyle bağlı. Vallahi çember kapandı. Çünkü <gülüyor> taksiyle başladığımız maceramız yine taksiyle sona evet. erdi. Harika. Olan bana oldu. Ben <gülüyor> <senin> <gülüyor> yine yine, yine bir şey yok, değil <gülüyor> mi? Hikaye taksi girmeseydi benim de anlatacağım vardı. Ben de bu sabah ne evden oldu? çıkarken telefonu evet. evde unutmuşum. Onu anlatacaktın, da zayıf benim canem <gülüyor> en zayıfı kaldım. Olsun ya sen niye böyle sürekli hikayeleri bir rekabet oynamıyorsunuz ya? Ama şey var ya. hikayeler Allah yarışıyor Allah Allah. diye şey var Oktay. Yo, öyle bir şey yok. Var yani. var hikayeler yarışıyor var ya. Yok da yani öyle bir şey yok. Varmış ya varmış Oktay unuttun niye yok diye şey yaptın ki içimizde öyle bir şey yok derinlerde bir yerde olduğundan eminim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tüp Modern Sabahlar devam ediyor. 9'u 10 geçiyor sevgili dinleyiciler saatimiz. Bu öyle böyle bir saat değil. Hakikaten 10 Nisan'da yani 10, 4, 9, 10 o kadar da bir şey değilmiş. O zaman şarkıyı dinlemeye devam. Ama ne yapalım? Yok ya 4-5 senede bir, gelen bir olay bu. Öyle midir o? Tabii 10, 0, 13, 0, ha, 9, 0. 4. 2013 evet, oradan 09, 14, 10 Saat kaç? 10, 10. mu? Hı -hı. 9, 10 10 12 falan oldu herhalde bizim konuyu konuşmayacağız. Onu <gülüyor> topyelince da Modern Sabahların 14. yılı çıkıyor sevgili dinleyiciler. Evet. evet teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir saatin başından tekrar merhaba diyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Gündemimizde neler var? İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. Ya, <gülüyor> e... Bundan sonra şöyle e... dün yaptığımız Modern Sabahlar toplantısında bir şey çıktı. Her... E konuşan efektini kendi yapacak. Diye. Efektini kendi getirir Fahri diye uygulama. şey var. <gülüyor> Başladı şu anda. Ben de getirdim de bugün uygulamaya geçiyor muyuz? Hemen geçiyoruz abi hemen. Haftaya pazartesi geçeceğiz. Yok abi kaybedecek hırsızlık. bir dakikamız yok ya. Geçiyor muyuz yani? <gülüyor> tamam o zaman geçelim. En tatlı hırsızlık. Nasıl? Ben halim Her efektten sonra solmayasta. Deki de, de bugün ilk gün olduğu evet için. Yani ilk gün olduğu yani ilk için gün ben dokunup geldi efekt bankamda aynısı var bende de. Hadi ya aynı Aha. efektimi kullanıyoruz. Allah... En tatlı hırsızlık neymiş o? Hırsızlığın böylesi. Hepsi aynı gibi görünse de sevgili izleyiciler çok tamamen küçük küçük küçük farklı. Fark, fark. Nüans, nüans dediğimiz şeymişti. Nüans fark ediyorsun yani fark. <Gülüyor> ya. <gülüyor> Almanya'da hırsızlar 5 ton ağırlığında bizim kahvaltı için aldığımız şey var ya çikolata Çikolatalı şey, Aa şey çikolatası. Evet, İtalyan. Şelale Sü çikolatası mı? Ne? Sürmeli çikolata. Sürmeli çikolata ya İtalyan köken. Ha. Hani bazen e, kad kadınlar şey oluyor ya, ay oturdu bir, bir, bir kavanoz yedim diye. Niye kadınlar diye şey yapıyorsun ya? Ya bazı dönemlerinde ben de öyle oluyorum. Çikolatel mı? Ekmeğe sür. oluyorum mi? ben de. Sana hiç olmuyor mu? Bana hiç öyle bir olmuyor istersen sonuçta. <gülüyor> <hatta. gülüyor> Vallahi yani, ben de diyorum sonuç. Efekti kullandım. Çalınan çikolata piyasa değeri. 16000 euroymuş. İyi. Ucuzmuş bence ya. ya. 5, tonu, 5 tonu 16000 euro tonu kaça geliyor? O da 20 tonluk köpücü aldılar canım. Ne olacak Hayır. Yani? Egeciğim şimdi burada biz birim maliyet hesabı Hayır yapıyoruz. bunu duymasınlar abi. Bizim <gülüyor> anlatmayalım 3200 euro tonu. <gülüyor> Aha çarpmaya bölmeye başladı sevgili dinler. Yani <gülüyor> kilosu 3.2 euroya geliyor. E, 750 Marketten. çok ucuz. Çok ucuz. Vallahi bu Almanya'da bu bölgedeki hırsızlar daha önce de e... krize girmişler böyle. Daha önce de canları sucuk çekmiş. Enerji içeceği çalmış. 34 bin kutu. Ne çalmış? Enerji içeceği. Kesin birisi. Valla ben... manyak gibi birisi Şeyden var çalıyor? orada. Marketin deposundan mı çalıyor? Yok zaten? ya arabalan. Ara, depo şeyi çalıyor. Arabaya ee, çalıyor. Ne, ne, ne, o, şeyine, ne derler o? Tankları var. Ona bir şey bağlayıp bidon bidon mu çalıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Valla evet. şeyde ya e, bu bir, Almanya'da Frankfurt şehrinin kuzeydoğusunu biliyorsunuz. Hı -hı. Kuzey Vesfalia'yı diyorsun değil abi. <gülüyor> Kuzey Frankfurt. <gülüyor> Kuzey Frankfurt. Kuzey Doğu Frankfurt. Yukarı Frankfurt lan aşağı yukarı Frankfurt yukarı Frankfurt. Ha, Frankfurt yani. aynen. <gülüyor> aynen abi. Birçok gıda ulaşımının sağlandığı ana bir yol varmış oradan. Mesela bizim tavuklar falan da oradan geliyor. <gülüyor> Hep oradan geliyor. Yani yolu diye Eski geçen. İpek Yolu gibi onların da gıda yolu var. Bu e, burada işte Mesela bir de de NATO yolu diye bir yol var ya mesela yollarımız NATO yolu, <gülüyor> gıda yolu, değil mi? İpek yolu. Yollarımızı sayalım yani. NATO yolu hakkında NATO belki. yolu belgeseli diye bir şey yapacağım ben. Müziği <gülüyor> onun müziğinin peşinde koşacak herkes. Hı <gülüyor> hı. Allah Allah ya, keşke, dün keşke dün ben de atsaydım bunu efekt bankama. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, bu fon müziklerinde ya. <gülüyor> fonlar, fonlarda mı? E fonlar, fonda fon, da fon diye bir şey yapmadım. Abi sen de hiç Abi yaptım? hem konuşup hem nasıl fon yaparsın? Hayır ee, orada ya. E. Fon müzikleri diye şey var. Yapamazsın anlamında mı bu? E. Efektini kullandık. E. Yani ben konuşacağım. E. Fire'e diyeceğim ki Fire bir fon ver diyeceğim. O fon yaparken ben konuşacağım. Çok fire. güzel. Aynı fon varsa... Ondan sonra araya girdiğinde ben sustuğum anda Fahir konuşurken ben fon yapmaya başlayacağım. Çok güzel ikilisiniz İstersen ya. İstersen örneğini yapalım. Çok... Sabah öyle. provasını yaptık biraz. Bakalım ortak radyo programı nasıl <gülüyor> yapılıyormuş ben onu göreyim. Ben de. susunca sen fona geçiyoruz. <gülüyor> Sevgili Nijler Radyo Otyazı'ndırsınız. Fahir günaydın. Günaydın Ege. <gülüyor> <gülüyor> gibi. Yani biraz gibi. zor bir şey. Buna biz küçücük sample'lar diyoruz. Sample. Allah Allah ya Zaten tam örneği yeni anlayacakken bir de İngilizce konuşmaya başladım falan. Ya İyice abi işte çok, çok dinleyen var elçilikler, melçelikler Sonra Muhakkak. fırça yiyoruz sabah akşam İngilizce fırça yemekle gücüme gidiyor Ağustos ayında da mesela bu Frankfurt kuzey Kuzeydoğusundaki bu tedarikçilerin ee, Tedarikçiler sitesi var orada Yolunun üzerinde şey çalınmış 5 tonda kahve çalınmış Adam var e, ya kahvaltı kahvaltılığını mı? düzüyor Yemin ediyorum bak ya Kahve bundan önce kahve Kesin yer işletiyor bu Ondan Başka bir açıklaması yok 5 tonluk bir şeyi var Aracı var oradan takip etsinler Çünkü bir 6. tonu çalamıyor adamlar Ona Çok. göre baksana 5 tonluk araçlar nasıl? ne var Bak diyorsun? ben arabamı çizenin solak olduğunu buldum Aynı şekilde Ege Bak ne dedi 5 tonluk bir araçları var 5,5 ton Hayır Bilgisayara girsinler. Şöyle arada... söyleyeyim aracı şey yap Şöyle söyleyeyim. Araçtan aracı yükleyerek çalmıyorlar. O, o tip ev gibi düşünmeyin. Ben sen. zaten depo gibi bir şey böyle bir ne derler. özle geliyorlar herhalde. Araröz. Beş ton oradan dolduruyor. Araröz Beş ton değil kalıyor. ya. Direkt arabayı çalıyorlar. Arabayı çalıyorlar. He. Arabayı yani. Yoksa 34 bin kutu enerji içeceğini oradan oraya. Arabayı veya... kendileri gelip daha pahalıdır o zaman Biraz ya. zor yani. Yok, Araba arabayı, sonra arabayı sonra boşalttıktan sonra bırakıyorlar. Arabayı bir bırakıyor. iade ediyorlar. <gülüyor> i̇ade Depozit oluyormuş arabalar. Biz gıda hırsızıyız istemişler. Gıda hırsızıyız. Herkesin Ama... hırsızlık. Bak ne kadar branşlaşmak çok önemli. Yani her şeyi birer metre kazacağıma diyor. Bir yeri diyor ben 20 metre diyor kazarım diyor. Bakayım. Evet abi aynen onu demiş. Haberin <gülüyor> sonunda uzun uzun anlatıyor bunu. <gülüyor> ya. ya. E, yalnız yani bugüne kadar 5 ton kahve 34 bin kutuda enerji içeceği çalınmasına rağmen e, haber olmamıştı <gülüyor> Keyifleri bu. Keyifleri çok gerindeymiş. <gülüyor> yani böyle bir hani, Ne zamanki notelle gitti o zaman bir şey oldu. O dediğin şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz oradan bir marka vermedik yani. Yani 5 ton o çikolatadan çalınınca ortalık ayaklandı. ayaklandı. Çünkü nereden şeyde... nereden şey olmuş? Biz nereden kaşık diyeceğiz şimdi demişler. E tabi. Badem miyin efendim demiş. Badem aynı etki yaratır mı? Hayır. Yaratmaz. Tabii. Normal biraz çikolata başka, biraz yaratır. Başka marka verelim. Fındık ezmesi demiş. Hayır, Hayır. demiş. Kadınlar bunlar... isyan. Düşünün Alman bunlar yani... geri geldiğinde bunlar bir kutuyu kendisi tamamen yok ...karşısındaki de böyle bakıyor ona... ...ve sonra soruyor niye vermedin... ...istemedin ki diyor tabii. yani... ...bunu yaşayan insanların yaşadığı kriz Ya Angela Merkel de yani devlet... ...yani hükümetin başındaki da, kadın... Ben de kaşıklıyorum demiş... Ben de kaşıklıyorum demiş tabii ki... ...Angela Merkel'in kaşığı da tahta kaşık kullanıyormuş... <gülüyor> ...çünkü tadını bozuyor demiş öbürü... <gülüyor> ...metal kaşık tadını bozar... Angela Merkel mi demiş... ...Angela Merkel demiş... <gülüyor> <gülüyor> Her insanın hipnozu ayrı diye bir şey var. Hipnozu. Herkesin hipnozu kendine. Çünkü başkasının hipnozunun başladığı yerde senin hipnozun biter. Bana bir kere hipnozcu şey demişti. Zeki insanlar hipnoza daha açıktır demişti beni o da gaza, gaza getirmek, getirmek için herhalde. yani. sonra da bir saat hipnoz yapmaya çalışmışlar hangi konuda gaza getirmeye çalışıyor hipnoz mu yoksa hipnoz zeki oldu olduğunu ya. inandırmak hipnozu açık olayım diye mi kendimi iyice açayım diye mi bilmiyorum olmayınca da geri zekalı damgasını vurdu yani zeki böyle... insan de galiba açık fikirli olan insanlar daha mı açık acaba bilmiyorum vallahi. evsun plajdasın böyle böyle falan dedi sonra dalga geldi bir ürperdi oldu mu dedi yok dedim <gülüyor> olması lazım biraz oldu dedim işte bir şey olmadı yani o kadar özendiğim şey hipnoz Peter Kühn Almanya'da alternatif tıp Alman turşucu Tıp eğitmenliğini de yapan e, Güvenilir bir isim diye geçiyor kendisi hı hı. Bakıyoruz isme Peter Kühn Peter Güvenilir Bence. değil mi? Bence, Bence güvenilir Aria akupunktur Tiryakiye hipnoz demiş Ne ne demiş? Ariya akapuntur. Ariya akapuntur. Dir ya yipnoz demiş. Hadi böyle kalalım bitti gitti. Bu şey tabelayı ya. nerede yaptırabilirim? Dilek lambasıymış. Vanyada... Oyun hamısı mı bu? <gülüyor> Ayıranla gazoz, bayıranla limonun bir versiyonu mu? Şarkısı düz varmış zaten. Folk olarak söylüyorlarmış bunu. Ayıranla gazoz, bayıranla limon. Ariya akapuntur. Dir ya yipnoz. <gülüyor> Bak 9 8'lik güzel Gel bir. Gel Peter amcana versin senin hipnozunu. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili bu <gülüyor> şarkı öldürüldü mıydı? Hayır. Bu yok ya. Nerede? Eski Best... bankasından. Eski Espiri bankasından çıkart. Çok eskiden çıkarttığımız için. Çok da şey olmuyor. Beraber mi çıkarttınız? Yok ya çıkarttım sıkışmış da onu çıkarttım. <gülüyor> Arkadaş yardımcı oldum. Böyle demiş Peter. Yani demiş İyi ağrıları demiş Ağrılar demiş azaltırım demiş. Diğerileri <gülüyor> demiş kurtarırım demiş. <gülüyor> Niye böyle? Her şey yapacağız demiş. Bizim programımızda bile ihtiyacınız değil. var mı demiş. Evet. De. <gülüyor> <Efendim? gülüyor> Ya bugün Almanya dosyası geldi bana da daha evet elçilikten. Hakikaten yani ee, program bir anda 32. güne döndü yani. Yani bir ya. oluşur ya. ya. yani, yani Almanya Almanya'dan o yüzden şöyle bakıyoruz yani Alman haberlerine. E, Alman haber. O zaman Alman Biraz o zaman Alman haberlerinden sonra... bir tane Fransızca şarkı dinleyelim de tamam olsun. Şey, hangisi? Buzaz'ın yeni numarası. O ne? O ne ya? Bakayım ya? Bak. Küreğimi alıp geliyorum ben. Sen Aynı başlatacaksın. da şarkı yine. Bir başlatmayı bilmiyor bu hiç kızlar Hiç ama hiç kafe müziği yapmamışlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nin sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim Ananızda taş yesin yarım şardan beş yesin adlı haberimizi isterseniz hep beraber göz atalım Dosya haberimi? mi? Do dosya haberi Bunu da ben evden getirdim Ona göre getirdim. bir efekt şey yapacak bir şey. Evden getirdim efekti kendinden Ha, öyle mi? Hazır tamam. şey haber yani Buyur, bunlar ha, paket gönderiliyor. <gülüyor> e, anne sütünden bugüne kadar neler yapıldı, neler neler yapıldı, hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Yani bugüne kadar işte anne sütü. Yemek. Süt... Yemek. Yemek yapıldı. Yani yemek dediğim işte orada kocalar tadına baktılar. Bebek yemeği Kekremsi bir tadı oldu Sütlaç falan yapıldı Sütlaç, peynir. Falan... Evet, peynir. <gülüyor> Yapılmaz mı ya? Tabii, yağlı, tabii. yağlı değil mi o da? Yağlı süt değil mi? Tam yağlı. Tam yağlı canım, mis gibi süt. Mis gibi süt bak Adam mesela o... Bir dilim peynir yaparsın ama. Yani e, canım niye şeyin verimliyse üretici... üretici <gülüyor> ya altıdan <gülüyor> bir kilo çıktığına göre öyle düşün işte. Yani hesabını sana bırakıyorum. İngiltere'de de mücevher tasarımcıları anne bebek ilişkisini sembolize nasıl edebiliriz? Nasıl edebiliriz? Sütle. Sütle veya şarapla demişler. Süt daha mantıklı gelmiş. Daha mantıklı. <gülüyor> Bence de demişler adam mantıklı. bir toplantı. Kolye yapalım demişler. Nasıl yapacağız anasını satayım falan demiş. Ne biçim konuşuyorsun oğlum demiş. Biz kaç milyon dolarlık şey satıyoruz <gülüyor> burada ya. Alın bu adamı demişler. Oradan adamın oracıkta işine son vermişler. <gülüyor> ee, Kolye yap <gülüyor> yapılırken anne sütü istenilen şekle sokuluyor. Yani o zaten hmm. anne sütü şey gibidir. Su gibidir. <gülüyor> Onun Su, çocuk, gibidir. Ki, çocuk gibi. Çocuk Girdiği gibidir. Girdiğin kabın şeklini alır. Yani böyle bir şey olur. Verdiğin şekli alır. Hamur gibi. Valla e, istenilen şekle sokuluyor. Ondan sonra da... Plastik'e dönüştürülüyormuş yani ana sütünde de teknoloji çok ilerledi He, çok çok ana daha korkuyor plastik yapıyoruz e, fiyatı 115 lirayla 225 lira arasında değişiyor anasına göre herhalde anasına bak anasına. sütünü al benim zaten çok acil bugün erken çıkmam lazım benim de röntgenciye gitmem lazım röntgenciye mi <gülüyor> <gülüyor> mahallenizde gezmiyor mu öyle röntgenci röntgenci diye çıkmıyor mu röntçu diye geçiyor Vallahi, keşke öyle olsa ya. MR'cılar, röntgenciler mahalle aralarında geçseler. Rahat rahat çektirsek, çektirip çektirip baksak. İnsan istemez mi yani kapına Herkesin kadar gelmiş böyle fırsatı? böyle gibi 6 ayda 5 bir çektirdiği röntgeni olsun ne güzel ben, Ama tabii ki iki, radyasyonsuz. İki gün önce vergi dairesine gittiğim zaman e, benimle ilgilenen memur bir ara bir tansiyoncu çağırıp tansiyonunu ölçtürdü. Kafam, şurası çok ağrıyor kafamın falan diye böyle bir bir de anlattı. Ben doğrudan geçmiş olsun falan diyor. Nerede o tansiyoncu nerede duruyor? Nasıl çağırıyor? Eczaneden mi çağırdı acaba? Bilmiyorum. Yani Soracağım. Şey var ya, alo tansiyoncu neredesin diye bir şey hatırlıyorum. Eskiden var. geziyorlardı ya sokakta. Şimdi var mı hala öyle gezen? Sokakta gezmiyordu ya. Kahvede oturuyordu adamın şeyi, belliydi. Bürosu belliydi. Yani sen kahvede otururken gördüysen kahvede oturuyor gibi görürsün de. Market marketten bir otobüste so görmüş sokakta. <gülüyor> Bak otobüste diyor. Hep hep otobüste oluyorlar diyor Ege'de. O Her başka. zaman otobüste oldu. Hala oluyorlar. var demek ki yani o tansiyoncular. Var, var. aleti. Ya. Var mı? Olmaz mı ya? Ama şimdi çok dijitale çıktı. Espirisi kalmadı. Evet fıt fıt yapıyorsun bitiyor gidiyor halbuki öbürüne koyuyorsun arasına şeyi yerleştiriyorsun steteskobu yerleştiriyorsun basıncını ayarlıyorsun oradan tss, hafif salıyorsun bayağı ispireli mesela İki bu pompalıyorsun anda. çok pst, pst, pst, pst, pst, pst, bir daha pompalıyorsun oradan bakıyorsun sonra en son diye indiriyorsun yani o... 12'ye 8 diyorsun orada bir rahatlama ama sadece rakamı vermek yetmiyor onun sonunda bir de normal diye bir şey koyman Evet lazım. öyle bir şey koyan tansiyon ölçen insanın Esas e, işini bitirdiği an o. Normal, biraz düşük gibi böyle yuvarlak laflarda söyleme şansı var. Küçük normal, büyük biraz. Büyük biraz büyümüş. Chelsea Clinton'dan nokta nokta sinyalleri. Ee, evlilik sinyalleri mi? Manyellerimi? Chelsea Clinton'ı biliyorsunuz. Clinton'ın evet, melek yavru yardısı... geldiğinde 16 yaşındaydı. Demek ki artık 26 27 falan oldu. 33 şu anda. 33 bu. Evet. Biraz yaşlanmış ya. Hillary Clinton'a doğru dönüyor şu anda. Sima, ha, ha, siyaset sinyalleri. Siyaset sinyalleri. Siyasete girebilirmiş politikaya atılabileceğinin e, manyelini çakmış. Amerika yani şimdi, şu anda... Anası babası tabi. Anasının babasının yolundan gidiyor. E baba başkan. Emekli başkan. Anası Annesi desen. Emekli first Emekli dışişleri bakanı. Emekli mi oldu? Bunu ayrıldı mı? Biz. Ne oldu? Ayrıldı ya, Sağ, Sağlık sorunları. Sağlık, yani. sorunlar, sağlık sorunları sebebiyle e çok oldu? sevdiğim dışişleri bakanlığı, bakanlığı ayrılıyorum demiş. Ben gelirim o zaman demiş. 2016 e, için başkan adaylığı konuşuluyormuş. Bilmiyorum. Sen demiş derslerinde birinci ol ben demiş seni, be, ben elinden tutup Obama'ya götüreceğim. Demiş. 2016 için Bill Clinton'ın adaylığı konuşuluyor tekrar da. Hadi canım. Ha, olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Oluyor tabii, ara veriyor. Hayır yani iki Biraz... kere seçildi, bir, bir, bir, bir süre ara verdikten sonra. Ara bu. verdikten sonra tekrar olabiliyor. Vallahi olsun, Bill Clinton'ı ben. İzmir için belediyeye düşünüyorlardı <gülüyor> Bill Clinton'ı. Olmadı. İzmir Büyükşehir <gülüyor> Belediyesi'ne <gülüyor> AKP <gülüyor> olmadı ki. <gülüyor> olmaz mı bu? Şey Niye gelse? İşçilerimiz illa şey olacak. Erkan bebek. Dışardan erkanlar mı? Erkan bebeği mi? de yanına alır, aziz <gülüyor> olarak. Danışman, bu da benim burnumu sıkmıştı diye. Bütün basın bizim tamamıştır. Yani yabancı çalışmasına gerek yok. bu kadar içimize sindirdik. Hiç şey diye düşünüyor musunuz? O kendi ülkesinin emellerine hizmet eder diye düşünüyoruz. Ne Profesler, güzel oynadılar dün şey yani. Slider'le Drogba vesaire. Ya tabii. Ne kadar güzel oynadılar. Bir ara bakıyorsun. vallahi takımda Türk futbolcu için bir iki, iki gözlerim aradı yani. Vardı ya burada Türk futbol ha Selçuk var Selçuk tamam diye. Selçuk yula. Oldu mu hiç ya? Yurt dışından bizim siyasetçimiz seçim. olmadı. Vallahi Neden olmadığını... Maalesef... Vardı canım. Kemal Derviş vardı zamanında. Ya da yurt dışından senin yarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ben... olması şart mı? Şeyi belediye başkanının. Peki. Şeyi hatırlıyorum. Şa Çok şart değil mi? Clinton... İlkokul mezunu olması ve belediye başkanlığı için... <gülüyor> Yüz kızartıcıdan da kaybediyor Clinton göre. Clinton geldiği zaman deprem döneminde <gülüyor> evet. gazetelerde açık açık söyleyemiyorlar. Keşke Clinton bizim başkanımız olsaydı, başbakanımız olsaydı gibi şeyler vardı. Vardı tabii canım. Ama Amerika'da hala diyor ya. Amerika hala Clinton, diyor yani. Clinton çok, Clinton çok. Paşa çok iyiydi diyorlarmış. Ama Burada Clinton de de var yani. Evet. Şeydi yani ne bileyim şöyle bir bakıyorsun. Ehvenişer dediğimiz. Siz yakın zamanda gördünüz mü Clinton'ı? Clinton maşallahı var. Adam giderek. Peki, pek yok. <gülüyor> Ciddi bari. misin? Ben de gördüm. Aha. Hillary Clinton'dan daha yani o Dış. yıllardan o yıllar onu daha az yıpratmış herzaman öyle bir. Ya adam kendini şey şeye işte, daha çok için. Oraya gideyim, buraya konuşayım, onu yapayım, oradan bir milyon dolar burada her konuşmasından böyle kürek kürek para alıyor adam. Ya onların da başka ya. bir şey yapıyor. Yeni diyor başka. Ayni Tony Blair'de öyle bak. Yani o da o da iki gün önce çıktı Margaret Thatcher'ın ölümü dolayısıyla bir şey bir konuşmaya bakken gördüm. Söylemişim. Hakikaten şey. Yani o da yaşlanmış falan ama ne yapayım demiş. Yani oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Sıkılıyorum demiş ya. Sıkılıyorum demiş ne yapayım demiş ya. Öyle şey kahvesi yok mu ya eski Politikası parlamenterler kalmadı. kahvesi. Parlamenterler ama. onlar lokal. Nerede adıyla. toplanacaklar? Lokalde. Orada bir tane ha. pub Hangi ülkede orada. yani? Şeyde İngiliz parlamenterler orada Peru'nu taksın şey yapsın. Ha İngiliz parlamenter hmm. İngiltere'de Amerikalılar. Amerika'da. de, de. emekliler Birleşmiş Milletler kursalar. Mesela Kofi Anla, hepimizin zihninde yerleşmiş bir adam. Şimdi ne iş yapıyor Kofi Anla? Evet. Kofi şu anda konuşmacı. Evet. Konuşmacı. konuşmacı yani evet. panellerde ya konuşsunlar falan Konuşuyor falan. ya panel veriyor ya da torununu büyütmekle uğraşıyor yani. O kadar. Ama demiş torun sevgisi ayrı. Torun sevgisi <gülüyor> ayrı demiş. Torun <gülüyor> bir başka demiş. <gülüyor> bir başka seviyor demiş. Sonuçta pozuyormuş. <gülüyor> Kofi Anna'nın bir şey oynasa da bir rahatlasak ya kahveye <gülüyor> gitmeden önce. Doğru vallahi. Sam'ı acıksın. <gülüyor> Bu o tip bir şey. Buyursunlar efendim. Buyurun. 17 milyonluk KS. isterseniz onu geçelim. 17 milyonluk KS'yi konuşacak kadar bir KS bilgimiz ve paramız da yok zaten. Saçma kimi parası olan kendi aralarında 3-5 kişinin sohbet konusu. Yani bugün gazetelere geçmiş ama çok saçma. Gelelim fasulyenin faydalarına. Eee... Haberin başlığını okudum. Soğuk rüzgarlar esdi ama... Soğuk rüzgar değil mi? Zaman atlaması <gülüyor> şeyi. 30 yıl öncesine gittim. Benim de uzaklaşma Hatta isteği. Yemin ediyorum zaman... haberin başlığını okudum. Benim Gerbiyesizim... efektim de mekandan değil, e, şeyden, zamandan değil, mekandan. Muaf. Ben de zaman... Ondan. Yani de zaman mı? Oktay'la beraber uzay zaman bükülmesini de yaşadık Yaşattık. şu an. Buna ne deniyordu? Ne fizik? Ne fizik? Metafizik. Değil <gülüyor> mi? Ben efekt bankamı tamamen açıyorum <gülüyor> şu an. Bütün kanallarını açıyorum. <gülüyor> İkinci, <gülüyor> zor, zor, zor, İkinci zor, zor. nefizik diye sorduğunda <gülüyor> metafizik diyecektim. Çünkü ilk soruyu unutuyorsun abi. İki kere sorduğun zaman. Soruyla ayakası yok. <gülüyor> Amerikalı bilim adamları e, araştırdılar. Araştırdılar ve biliyorsunuz Amerika'nın en büyük sorunlarından birisi obezite. İkincisi de tahta kurusu. E, tahta kurularından kurtulmalarının olanı... yolunu... <gülüyor> Ama öyle Terminator efektini girdim. Vay. <gülüyor> Vallahi Amerikalılar yani kran var şu anda. Yani kılıçla kırılıyor. taht Bilmiyorum siz işte tahta kurusuyla müşerref oldunuz mu? Bir kere olmuşum ben. Ben bir kere olmuştum. Benim de Askerde. mezuniyetime gelmiştim. Bak ne kadar güzel anılarınız. Askerde benim de yemin törenime gelmiş Bana da bir keresinde kene yapışmıştı. Tabii ama yani sonuçta farklı. Sevgili dinleyiciler ee... size de soracağız. <gülüyor> bir dakika. Bunun fasulyeyi... İsterseniz bir 30 saniye ara verelim. Herkes yani şu anda tek başına dinleyen herkes... dinleyicilerimiz birisini ayıp başlarına gelelim. <gülüyor> bir hikaye <gülüyor> iki İki kişilerse birbiriyle konuşsunlar devam edelim. Evet. <gülüyor> verelim bir kim Bir hayır, ara verelim. Ne zaman hafta konusu veya ne ile müşerref olmuştunuz? Ne elim müşerref. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Neyse, neyse yolumu araştırmışlar. Araştırmışlar. Fasulye demiş. Nasıl fasulye? Ya işte şöyle bildiğin taze fasulye. Ya ne yapacağız fasulyeyi falan derken böyle sohbet konusu tam yavanlaştığı sırada. Fasulye yaprağında trikomu adlı dikenler var. Taze evet, evet, fasulye de. Evet ee, çok iyi, demiş, bir, iyi bilirim. Trikom dikenleri. Ve bu dikenler dikkat ederseniz tahta kurularını. Tabii çünkü tahta kurusunu diken. Debeye e, diken demişler, de Tahta demişler. kurusuna da diken demişler. Yani aynı demişler ya. Aynı. Aynısı demişler. Ondan sonra tahta kuruları yaprakların üzerine gelince anam anam anam diye diye tabii Bas, basamıyorlar. Basamıyorlar. Basamıyor. Basamadığı Amuda hiç... kalkıp yürüyormuş. Reisman. Sonra da şey demişler. <gülüyor> Evde unuttum demiş. Amuda kalkıp yürüyorum demiş. Huzurlarınız sevgili dinleyiciler. <gülüyor> ben hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Ana dilim Türkçe olmasına rağmen. Nasıl hiç anlamadım ya? ya? Elçilikler ne yapıyor? Uyuyor muydun sen dünkü konuşmada? Ne o ya? Amu'da Dördümüz kalk... oturduğumuz zaman amuda kalkıp yürüme hareketini yakalamadın mı sen? Adam mı? Dördümüzdü. De bir dördüncü izleyiz. vardı da sevgili dinleyiciler. O. o dördüncünün laflarından küçük Hiç dinlememiş sen... adam ben de diyorum ne kadar rahat konuşmadan ben sonra da, Ben o sırada herhalde kendi derdimdeydim Kapatmış Tahta kuruları yapraklarının üzerine gelince bu dikenler bacaklarına batıyor, ayaklarına batıyor ve ne oluyor? Ay o tahta kurularının ayakları ne kadar ki zaten? Minnaktır. Abisi bu kadar bu kadar. Batar tabii. Fazla fasulye yaprağı değil onu kabak şeyine koysa, kabağın üzerine koysan o, o, o da yürüyemez. Bamya yapraklarında da yürüyemez. Batamıyorum buraya. <gülüyor> Komşumuz alıyor diye. <gülüyor> öyle yürür o tahta kuruları yani. Valla işte öyle dikenli bitkiler diye geçen e, bamya. Ne yapacakmışız evimizin etrafını fasulye ile donatacağız. <gülüyor> <gülüyor> olsun, bir Karadeniz türküzü olurdu. Türkan Şoray tüketiciyi hangi konuda uyaracak her konuda siz bu tüketici ve e, kamu spotlarını takip ediyor musunuz yes, valla biz hala bir kamu spotunda oynamadık ya ben en son süt kamu spotunu seyrettim seyrettiniz mi Onu yok mi sütü seyretmedim en acıklısı ben. o ne? Ne yapıyorlar? Bence en acıklısı ee, sigara ne? ama neden sen şey diyorsun süt? Valla sütte oynayanlardan bir tek Yavuz Seçkin'i ben tanıdım. Diğerlerinin ünlü olduğunu varsayıyorum. ha Yavuz Seçkin Hıncalı Uçlak dediği yaptığı süt şeyi mi? Bilmiyorum da böyle bir de ünlü olduklarını varsaydım. insanlar dudaklarında hani süt bıyığıyla çıkmışlar. Süt için süt için falan diye. En son bir de Yavuz Seçkin'e böyle bir süt içirmişler babacan tavırlarla. Şeyi hissettim. Nasıl Metin Akpınar çocuklara iyi geceler derken herkes ürkülüyorlar veriyordu. He. Hadi geldi öyle bir süt içiyor. <gülüyor> oh, falan kaşlar gözü <gülüyor> Şey oldu ben bunu çocuğuma içeremem diye hissettim. Sağlık Bakanlığı yapıyor değil mi oğlum? Herhalde sağlık Orada bakanlığı. Orada bakanlığın emri olduğu için abi. O sempatik bakanlığı... ol diye emir mi gelmiş? Evet, sempatik, sempatik ol, abartılı, ol, ol abartılı oyunculuk demiş orada da tabi Yavuz Eşkin de abartmış. Biraz galiba. kamu spotuna verdik ülke olarak. Ülke olarak kendimizi. verdik. Valla mesela ben de en son şeyi izledim. Hiçbir bakanlık geri kalmıyor. Sağlık Bakanlığı ya. Çevre Orman Bakanlığı bir Genelde şey Sağlık Bakanlığı yapıyor. Ali Takçetepe'nin bu sigara ile ilgili Hababam sınıfından bir bu filmden bazı sahneleri alıyorlar. Sonra o filmdeki işte baş rolde oynayanlardan birini alıyorlar ve böyle bir bilgilendirici bir şey yapıyorlar. Ya. o zaman yaptık siz de yapmayın çocuklar. Evet ya. evet. Sigara Çok güzel fikir. Hakikaten şahane. Çok da güzel olmuş. Halit de çok güzel anlatıyor. Ama baştan sona işte o Kemal Sunalın tuvalette e, sigara işte sonra Mahmut Hoca'nın geldiği sahne falan var. Hı. Ama spotta sigaraların tamamı buzlanmış durumda. Ne yapıyor bu adamlar? Sigara görünmüyor. Yani sigara ne kadar kötü bir şeydir derken sigara demek serbest ama Göstermek yasak mı televizyonda? Öyle yasak, yasak. Kamu spotu da olsa Pipo yasak. serbest mesela. Ya ne kadar çirkin bir şey. Yapmayın falan dediği şey de... Şu şeyde... da çok garip bir şekilde. Esrar, Oroin, Kokain bunların hepsini gösteriyor. Mesela adam orada filmlerde. Evet ama sigara... Koşuklar, maşıklar bir şeyler eritiliyor falan. Hani o gördüğüm sahne. Onları yapıyor falan. Orada hiçbir şey yok. Üstüne bir de sigara yakayım dediğinde... Kapatıyor. Ya hadi yine filmlerde falan. Yani çocuklar falan şey dedi. Bu ne çocuklar, ya? E, bu sigara zararlı. Esrar'ı Oroin'e yönelim. Biz de acaba biraz ihmal mi ediyoruz ya? Bir kamu spotu mu yapsak? Biz de yapalım, yapalım ya. Alalım. Bir Neyin rahat... kamu spotunu yapacağınızı? Yani boş bir bakir alan bulalım. Don, dondurulmuş alanlar, dondurulmuş, dondurulmuş gıdalar kapatıldı. O da kapatıldı mı? Türkan Şoray'ı anlatacakmış dondurulmuş veya soğutulmuş gıdalar. de dağlar. aklımda oydu. Ne, dondurulmuş ne anlatacakmış dondurulmuş gıda ile ilgili? Ya işte dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaları alışverişinizin en sonunda alın. Kısa zamanda aynı muhafaza. Yani en baştan alıp. Erimesinler. Hayır bizim aslında gross Sinnesi market stratejimize ya. uygun bir şey evet. söylüyor bu. Biz yıllardır zaten bunu uygulayan biridiriz. Ya bu zaten biraz kafası çalışan adamın ya şimdi sen şey bizim yaptığımız ya? iş küçümseme. Yani biz e, çok <gülüyor> mesela niye ben yani biraz En kafasın? başta market alışverişim bir saat sürecek. En başta dondurmayı alayım da kasaya kadar erisin diyen bir adam var mı? Ya Salıyorlar öyle mı daha doğrusu bu sen, adamlar sokağa. E, bizi küçümsüyorsun, geneli de küçümsüyorsun. Yani <gülüyor> Onu, o dalgınlığına gelmiş olabilir yani. Sen öyle bir... Ya hazır önüne oraya ona geldiğinde yani. şey He. oluyorsun. Bir daha ben burayı ona nereden geliyorum? Sonuç olarak donmuş bezelye Doğru. alıyorsun. Evet, ne kadar şey olabilir, olabilir ki yani? Ama oluyor işte. Demiş Türkan Şoray o yüzden dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaları kapattı. Bizim başka bir şey bulmamız lazım. Dondurulmuş ürünlerde kapatalım. Şey yapalım yumurtaları poşette altta koymayın. O ne? Alta e, konuca kırılır. kırılır. Kamu yani, spotu olmaz ki abi o ya. Hayır Niye? şey olur markette e, şey yapalım o zaman onu da ben, ben yine... Market, market, market püf noktalarına gidiyorsunuz siz işte, öyle, ev gibi falan, düşünmeyin. Öyle, ama dondurulmuş gıdadır biz de sebze konusuna şey yapabiliriz. Sebzeyi iyi yıkayın mı? Kumlu olur mu? O mu? Ispanakları falan iyi yıkayın olabilir o da de kamu spotuna... Sigara içmeyin, süt için yapıldı. Süt için. yapıldı. Yeme içme sektörü resmen ya. şu anda yapılmış zapt edilmiş hepsi, durumda. Hepsi yani öyle bir şey de yapacağız. Biz kendi imkanlarımızda iki hafta döndüreceğiz. Sonra Sağlık Bakanlığı alacak. Onu gibi düşün. Ya da bir şey alabiliriz. Yani. Kahve falına bakıldıktan sonra falan yıkayın. yıkayın. O, bence o da gayet bence o de güzel mantık. Bahşiş bırakın diye bir şey yapsak acaba ya? Aya o da çok ya sektörel oldu çok gibi. belli bir kesime şey yaptık yani. Bence kahve falı mantıklı. Kahve falan ne ben anlamadım. Fincanı bakılan bak baktırılan kişi onun yıkaması. yıkaması, yıkaması gerekiyor. gerektiğini bence öyle bir. He. Güzel. genel ah mantıklıymış şevet ya. Onun spotunu yapalım. Biz de bahçeye bir tane çeşme mi koysak dükkanda. Çünkü millet falı baktırıyor. ondan sonra yani garsonlar alıyor onu. Onu onun yıkaması lazım. Ne zaman lazım, değil değil Tabii He. yani yapanın yıkaması lazım. Ben yani bir de sevap yani sonuçta oradan fış fış fış yaz, yaz geliyor işte terleyecek şey olacak yoldan geçen adam şöyle ensesine ıslak bir mendil koymak istese nerede ıslatacak o mendilini. İsterseniz hava da koyalım. <gülüyor> Su ve hava. <gülüyor> Tekerini şişirsin adam. O ne zaman buz bulunur da yazalım. Buz bu, <gülüyor> bulunur. Olur abi. Yani madem bu kisi koyuyoruz. <gülüyor> buz bul. Yaza girerken. O zaman sevgili dinleyiciler şöyle bir yapalım. Düşünün. Herkes yaz fikirlerini bir kenara yazsın ve bunları e, yazdıklarını bilgisayara geçip Et modern sabahları göndersin Twitter'üsünde. Biz de o sırada bir şarkı dinleyip leşemizi bulalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bilicin de biliciğim mi sevgili dinleyiciler? Modern sabahlar devam ediyor. 9.55 oldu saatimiz. Buyursunlar espriler, şakalar sizden. Aa, espriler, şakalar vallahi. <gülüyor> Az kalmış o yüzden son 5 dakikalık bir espri şeyimiz yaptık, var yaptık. mı? Yaptık yaptık yoksa bitiyor yani. Yani bitti bitiyor herkes elindeki eteğindeki bir taşları. Elindeki yaptığımı taşları. Almanlar marka geri dönmek istiyormuş mark dediğin hangi mark diyebilirsin? Alman Miss? markı. Doce, Doce mark. mark. Doce mark. Aa çok güzel ya. Yani. %27'si Doç marka geri dönelim. Çünkü bizde biraz Doce mark var demişler. Keşke onlar var mı elinizde hiç mark kaldı mı beyler ne diyorsunuz? Valla kuşağımda vardı benim. Valla çünkü Euro'yu ve... kuşağında taşıyan hiç görmedim. Eskiden kuşağında Mark'la ülkemize kesinlişi yapanlar vardı. gurbetçilerimiz vardı. Şimdi yok onlar. Mark da güzel paraydı be. Mark çok güzel paraydı canım. Yani, yani Euro biraz yaban kaldı yani. Ben ben de aynı tadı alamıyorum Euro'dan. Yani diğer şeyler de güzeldi. Bir şeylik vardı. Bir Liret olsun. İtalyan Liret'i değil mi? Kron olsun. Kron olsun. Efendim Yunan Drahmi'si değil mi? Hep bunlar kaybolan değerler oldu. Mark yani. Mark aldım diye çıkıyordun şeyden. Mesela Bulgar Levası değil mi? Yani onlar bu ayrıydı da. Mark aldım diye şeyden çıkıyordun. Biraz gideyim. Mark Tabii canım, Mark. Hep bir adım öndeydi. Şimdi ne oldu? Euro aldım. Euro evet. yani. Ne eurosu aldın? Alman eurosu aldın. Alman eurosu En fazla onu da, diyor da var euros. aslında. Evet. Ne eurosu aldın? Meraklısı onu buluyor. Tabii canım. Bana Alman eurosu bul diyor. Evet. Boş, çünkü daha çok değerleniyormuş Alman euroları şeyde Sakarya'da bir yer var. Alman eurosu geldi diye. Sırf İtalyan eurosu satan yer var. Benim e, vardı bilmiyim. yani değil işte. Var. da herkesin ayrı meraklısı. %27'si. Kesin onlar biz stokçudur. Ellerinde vardır. O şey günü gelince çıkarız Yo, diyoruz. Onların da ellerinde euro varmış. Ama şöyle miktarları farklı. Mesela geliri 3000 euronun üstünde olan hanelerde euro, mark olarak ödensin. Euro daha şey... Mark, euro taraflı, e, taraftarı. Hmm. Euro taraftarı 3000 euronun üstünde olan harika... 3000 euronun altında olunca şimdi euromark şey değişiyor ya mark biraz daha fazla atıyorum işte 2000 euro geliyorsa mark olunca o atıyorum işte 4000 mark gelecek. 6000 açıklamaları gelir. yaparken falan piyasalarında alt üst olacağını düşün evet, yani. yani 4000 mark gelecek diye düşünüyorum. Parite veriyorsun gizli parite veriyorsun gizli sen parite şu Gizli parite veriyorum vallaha veriyorum. Her türlü parite verilir. <gülüyor> E, geliri bin Euro'dan düşük olanların mesela yüzde 49'u mark, markı gerisine mark gelsin abi diyorlar. Daha çöktü O daha, çok değil, o daha çök tabi, tabi tabi. Nerede tutacaksınız peki bu markaları demiş, burada demiş kuşakını göstermiş <gülüyor> adam. Yerli var ya. eurolar sığmıyor çünkü. Onlar tam marka göre yapılmış. Aslında hiç, hayır. E, Almanlar da şey vardır. Almanlar da kuşaklarında taşıdığı için aslında genetik olarak ta bu şey zamanından kalma, iki Dünya emirinden kalma. E, bu genetik olarak şeyleri var. Yerleri var yani. Vücutların da kendini ayrı. Deri var. cep Sa mi diyorsun? Safra para? kesesinin. Kese gibi bir şeyleri cep, var. Cepi kısmı dışarı taşmış. Evet. Safra yani. kesesinin. Oraya mark koyuldu. Tabi jüri koyamıyor adam. Boyutta bon farklı. Boyutta farklı. Boyutu tam mark boyutu değil mi? Tam mark boyutu. Ya orada adet dönem. vardı mesela çocuğu 18 yaşına geldiğinde cebine 5000 mark koyarım kapının önünde bulur kendini diyor. Şimdi 5000 mark kaç euro koyacak falan bunlar da oturmadı. E, ot oturmaz bir de parayı dönderdiğin zaman da koyacak cebine koyuyor. E, cebinden düşürüyor çocuk dalgın Artıyor, 18 şey yaşında. Yapıyor. Hoyrat. Hoyrat gidiyor kafeye gidiyor. Oradan İnternet Atari yok. oynamaya gidiyor. Bilardo'ya gidiyor. Bilardo gidiyor. Sonuçta ne oluyor o paralar? Gözün aydın Faiz Teşekkürler. Çünkü birden. Bulgar levası hala varmış. Var. Ekran Bey müjdelemiş Twitter'da. Sağ olsun ne bar. kadar güzel. Sağ olsun Ekran Bey. Bize de bir neşbi oldu bu. Hırvatistan'ın da nesi vardı? Onun da bir şey vardı. Hırvatistan'ın insanı yedir. Hiç bir şeyi olması insandır. İnsanlı yani. yeter. Bu arada kamu spotu ile ilgili bize Kuno. öneriler ee, Öneriler var? geldi. Ee, sağ olsun dinleyicilerimiz. Ee, mesela sifon kamu spotu yapmanız şart. Yapt yaptıktan sonra mi? sifon çekin. O da iradeye izin. Herkesin bir ya. fikri var görüyorsunuz. Yani, yani ama sifon. Ya da bozuk sifonlarınızı şey yap yaptırın. Çünkü insanlar genelde o sızdırma tamam. olduğu zaman sadece o vanayı kapatarak şey yapıyorlar. Resmen su kaybı. Dünyamızda o kadar su kaybına maalesef. Birleştirebiliriz aslında bu fikirleri. Çağrı Bey mesela bence tükürük kamus spotu yapsınlar. Kaldırımda tükürük gölleri görmekten bıktık demiş. Yere bakarak yürümesin. Şey bence... ya, ne derler? Grup vitamin tarzı şey o. Ne? Yerlere tükürmeyelim öyle bir şey kalmıyor. Daha böyle radikal bir şeyler yapmak lazım. Çok onlar kal... kenardan kenardan şeyler. Kalmadı yerlere da yere tüküren adam var hala. Onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? O adamı ayıp Grup vitamin mi dinleteceğiz onlara? Onlar başka şeylerle okullarda wow. öğretilsin. Bizimki çok daha böyle radikal bir şey olması i̇şte lazım. İşte birleştirelim abi. Bu eski dikkat şeyleri vardı ya. Evet. Tam evet. spotu değil de eskiden dikkat böyle seriye bağlardı. Yani <gülüyor> mandalina <gülüyor> kabukları atılır. Bankta parkta bank tamam, oil, çakıyla oil, şey yapar. Arabayla... Onun hepsi birdi. Arabanın camından mesela atardık hadi. Ha, mesela halı silkerdi öteki kadının kafasına peruk. Evet, ha, o dikkat evet. diye bir şeydi hepsinde öğretiyorlar. Seri, Hepsi kolajdı zaten. yani. Seval Hanım mesela erkeklerin göbeklerini eritmesi hakkında bir kamu spotu istiyorum demiş. Ama bu çok pozitif ayrımcılık bile değil bu başka bir şey bu. Başka o dediğinde bir, şey. bir garip oldu şey yani. yani. Isyan e, ama başka diyorsunuz? birisi de der ki kadınların da göbeklerini eritmelerini istiyoruz. O zaman obeziteyle mücadeleye girer. O da yapıldı zaten. O yapıldı. O Radikal yani. bir şey lazım size. Tam konusunda bizi pek takdir Tavşanları tekmelemeyin falan gibi bir şey yapalım. Normal hayatta da karşımıza çok çıkmayacak şeyler diyorsun yani. Gör Diyor, herkesin. <gülüyor> Onu mu diyorsun? Herkesin ben fırsat bulduğunda tavşan tekmelemeye iç, içgüdüsel olarak eğilimli olduğunu biliyorum. Biliyorsun, biliyorum. <gülüyor> Tahmin de etmiyorsun yani. Yani şimdi dünyanın en şey iyi niyetli adamını da koysan etrafta kimse yoksa bir tane de yanında tavşan koy ben şuna bir tekmeyi gömeyim de. Tavşana şut çekmemin yani? Evet. Yani o var öyle Bunun, yani o Tavşan şeyi, oluyor, kedi oluyor, yapıyorlar yani. O. Hayvanlara tepik atmayalım diye. Hani elinle vur falan filan tekmeye karşı bir şey olabilir. Evet. O yani da sen da şiddete karşı değilsin de tekmeye, tekmeye karşı. karşısın. <gülüyor> <Vallahi> tekmeye <gülüyor> karşı birlik olalım falan Çünkü gibi. Adım adım. İlk önce tekmeyi şey yapacaksın insanlara. Bence insanlar, eğer hayvana sefer tekme, tekme, tekme atılıyorsa atılıyorsa bir hayvan tarafından da tekmelenmeye hazır ol. İlla o seni hani kediye attın. Kedi seni tekmeleyecek ya da tavşan. At, at, at, at, at, mesela. Ata getirirsin. Abi öyle değil şey. İri bir tavşanın depar atarken seni tekmelediğini düşünün arka ayaklarıyla. Öyle bir kuvvetlidir ki o. Tamam. Bunu düşünmek Ama için biz... bol bol vaktimiz olacak. Çünkü programın sonuna geldik. Neyse ki. İri bir tavşan düşünün. Bak ben size. Ya da neyse programı kapatalım. Dep depar atan uzun... iri tavşan diye bir türkü var. istersen onu dinleyerek. Yani sprinter bir tavşanı düşün. O çıkış anı çıkış anında. Çıkış anında etmesi. tam arkasında olduğunu düşünün. Ben size uzun uzun anlatacağım bunu. kapatalım programı. O pamuk ayaklar çekici dönüşür bir dönüşür anda. Dönüşür tabii ya. Yarın sabah görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir çarşamba diliyoruz hepiniz. Hoşçakalın.